Nevarya.com'a hoş geldiniz. Ben Sevinç. Masal Aliş ile Maviş Pembecik yanağına öpücük kondurur. İyi geceler renkli rüyalar gör mini minik kız masal anlatmayı unuttun anneciğim der. Genç kadın tebessümle Pamuk prenses ve yedi cüceleri anlatayım mı? diye sorar. Küçük kız istemez. Anne, kırmızı başlıklı kıza ne dersin? I ıh. Kül kedisi? I, I Ali baba ve kırkaramiler, Keloğlan, Rapunzel diyerek tüm bildiklerini sıralar. Ama küçük kız, şimdiye kadar dinlemediği yeni bir masal anlatması için ısrar eder. Genç anne yavrusunun saçlarını okşarken ne anlatacağını bilemez. Gözleri dalar ancak birden dudaklarından kelimeler dökülmeye başlar. Bundan uzun zaman önce Ayşe adında minik bir kız varmış. Babası da bir fabrikada çalışıyormuş. Evleri de fabrikanın koskoca arazisi içindeymiş. Küçük kızı oradaki herkes çok sever, ona Ayşecik diye seslenirlermiş. Komşularının bahçelerinde çeşitli sebzeler, meyve ağaçları varmış. Komşu bahçıvan amca da tavuk, kaz, ördek, hindi, kuşlar beslermiş. Ayşecik her gün ekmek dilimlerini cebine koyar, bu hayvanları görmeye gidermiş. Onun ilgisini en çok çeken ise çeşitli renklerdeki kuşlarmış. Eliyle ufaladığı ekmekle kuşları besler, Sonra onları ellemek, sevmek için arkalarından zıplayarak koşarmış. Ama kuşlar hemen uçarak uzaklaşır, bir türlü yakalayamazmış. Bu koşturma sırasında bazen tökezler ya da ayağı bir taşa takılarak düşer, Başı vücudu yara bere içinde olur canı acırmış. Bahçıvan küçük kıza, Kuşların arkasından koşma yine düşüp bir yerin incinecek diye söylermiş. Haklısın bahçıvanı amca demesine rağmen küçük Ayşe kuşların arkasından koşturmaya devam etmiş. Günlerden bir gün evlerinin kapısı çalınır. Kapıyı açan kız içinde beyaz bir kuş olan büyük bir kafesi bahçıvanın elinde görür. Bunu sana hediye olarak getirdim besleyip bakarsın. Bundan böyle bahçedeki kuşların arkasından da koşturmazsın der bahçıvan amca. Ayşecik çok sevinir. Annesi kafesi odanın bir köşesine koyar. İçindeki bembeyaz güvercin yavrusudur. Minik kız onu eline alır, usul usul okşayarak sever. Artık kuşu vardır, adını Aliş koyar. Zaman içinde Aliş aileden biri olur. Kafesten çıkar, evin her yerinde uçar. Kah avizelerde, kah büfenin üzerinde tünekler. Etrafı da oldukça kirletir kakası ve dökülen tüyleriyle. Bu nedenle annesi evi sık sık temizler. Çok yorulur ama Ayşe'cik beyaz güverciniyle mutlu oluyor diye ses çıkarmaz. Gel zaman git zaman Aliş iyice büyümüştür. O aralar annenin dikkatini çeken olaylar olur. Evde dikiş iğneleri, çengelli iğneler, firketeler, saç tokaları kaybolmaktadır. Kimse bunların ne olduğunu bir türlü bilemez. Ta ki Aliş'in kafesi temizleninceye kadar. Saç tokaları iğneler kafesin içinde anne. Bak gördün mü? Neden burada? diye sorar Ayşicik. Anne gülerek, Aliş artık genç bir dişi güvercin oldu. ''Eş istediğini iğnelerden yuva yaparak bize gösterdi.'' diye cevap verir. Ertesi gün küçük kız annesinin isteği üzerine bahçeden kuru ot, küçük çalı çırpı, sap saman toplayıp bir kutuya koyar. Evin bir köşesine yerleştirir. Aliş kurumuş otları sapları gagasıyla kafesine birer birer taşıyarak yeni bir yuva yapar. Ayşecik'in annesi güvercinin durumunu Bahçıvan'a anlatmıştır. Bahçıvan boynunun bir kısmı mavi olan erkek bir güvercin getirir. Adı da Maviş'tir. Kafesi pembe beyaz kurdelelerle süslerler. Gelin evi olmuştur sanki. Maviş'i Aliş'in kafesine koyarlar. Önceleri Aliş bu kuştan hoşlanmaz huzursuz olur. Zamanla birbirlerine alışırlar, sevimli bir çift olurlar adeta. Kafesten çıkıp birlikte uçarlar. Avizelere tünerler. Her yerde hep yan yanadır. Ancak evin içi bu iki iri güvercinin kakası ve tüyleriyle daha da kirlenir. Anne temizlemekle başa çıkamaz. Sonunda çareyi daha büyük yeni bir kafes yaptırıp, onu balkonun rüzgar almayan köşesine koymakta bulur. Güvercinlerin yeni yeri olmuştur. Ayşici'nin görevi de, onların suyunun ve yemlerinin bitip bitmediğini kontrol etmekmiş. Onlarla konuşur, ''Aliş çik çik çik, maviş çik çik'' diye namelerle seslenirmiş. Gün gelir, Aliş yumurtlamaya başlamıştır. Artık anne olacaktır. Saman çalı çırpılardan yaptığı yuvada üç yavrusu olur. Öylesine güzel yavrulardır. Eline almak, okşamak ister. Annesi izin vermez. Ayşeciğin onları incitebileceğini düşünür. Bir gün yavrulardan biri hastalanır ve ölür. Küçük kız öyle üzülür ki, Diğerlerine bir şey olmasın diye her gece dua eder. Zaman içinde iki güvercin yavrusu gelişir. Annelerinden uçmayı öğrenirler. Ayşecik de onlara, ''Aliş, Maviş, neredeymiş iki güzel miniş'' diye seslenmekten hoşlanır. Günler birbirini kovalar. Bir sabah Ayşecik güvercinlerin kafeste olmadıklarını görür. ''Anneciğim, anneciğim!'' diye heyecanlanarak bağırır. ''Aliş, Maviş ve Binişler uçup gitmişler!'' derken gözlerinden yaşlar akmaktadır. Annesi belki dönerler der. Ayşeciğin yaşlı gözleri göklerdeki kuşlardadır. Sanki onlar süzülerek gelecek gibi gelir ona. Ama ne gelen ne de giden vardır. Yine de bir gün dönerler diye... ...umudunu yitirmemiştir. Aliş, Maviş ve Minişler... ...özgürlüğe... ...başka bir yaşama doğru uçup gitmişlerdir. Bu masal böyle bitmiş ama... ...Ayşecik'in kuş sevgisi... ...hiç bitmemiştir. Aliş ile Maviş masalını bitiren genç anne... ...kızının uyuduğunu sanır. Ayağa kalktığı an... ...küçük kız gözünü açar... ''Senin adın da Ayşe. Küçükken sana Ayşecik diyorlar mıydı?'' diye sorar. Kadın onaylarcasına başını sallar. ''Eviniz de bahçeliymiş, kuşların da varmış. Annenin yüzünde söylemek istediğini anladım'' dercesine gülümseme vardır. ''Uyku zamanı çoktan geldi, geçiyor bile'' derken, ''Kız, senin masalın güzelmiş, yenisini anlatır mısın?'' Genç kadın, şimdi geç oldu, yarın akşam memiş ile bebişi anlatırım diyerek kızın alnına iyi geceler öpücüğü kondurur.